Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dolgular ve denize izinli izinsiz katı atık dökümleri adaların çevresindeki emsalsiz mercan, gorgon, sünger ve deniz kalemi gibi canlıların büyük bölümünü yok etmiş durumda. 4 yıl önce görüntülenmiş ve kayda alınmış olağanüstü renkteki mercan ve gorgonların şimdilerde ya iskeletleri kaldı ya da tamamen yok oldu. T24'te yer alan habere göre deniz tabanındaki çölleşme 18 Haziran Cumartesi günü saat 17'de Büyükada'da açılan Marmara'da Hayat Var Şimdilik 2 sergisinin temasını oluşturuyor. Su altı fotoğrafçısı Ateş Evirgen'in fotoğrafları ve Sergio Ekşiyan'ın video görüntüleri yaşamımızın kaynağı denizlerimizde neler olup bittiğini tüm canlılığı ve çarpıcılığı ile gözler önüne seriyor. Mercanlar üzerine araştırmalarıyla tanınan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Nur Eda Topçu serginin kuratörleri arasında. Eda Topçu bu vahim tabloyu sergide şöyle tanımlamış. 2015 yılı yaz aylarında Prens Adaları etrafındaki birçok mercan türü tüm olumsuzluklara rağmen direnmekteydi ve yoğun topluluklar görmek mümkündü ancak ne yazık ki son dönemde Ard arda yaşanan bazı olumsuzluklar mercanların ve başka birçok canlının direncini kırdı. Gitgide azalarak da olsa 2015'e kadar bir şekilde gelmiş bu zarif canlılar yaz aylarında su kolonunda aşırı derecede artan askıdaki katı maddenin çökmesiyle birlikte ölmeye başladı. Yardımcı doçent doktor Nureda Topçu bu çökeltinin kaynağı ve sonuçları hakkında şunları söyledi. Bu çökeltinin kaynağı kurbağalı dere ve kemikli dere ıslah çalışmaları sırasında Adalar çevresine bırakılan dip çamurları. 2015 bahar aylarında kızıl akın yani red tide artışlarının çökmesi, yassı ada kıyılarının yeniden düzenlenmesi sırasında patlatılan kayaların denize dökülmesi ve genel olarak İstanbul kıyılarında artış gösteren kıyı dolgu çalışmaları olabilir. Çökerde arttıkça mercanlar, süngerler, pina denilen çift kabuklu yumuşakçalar gibi suda askıda bulunan organik maddeleri Yiyerek beslenen canlılar tıkanıp ölmüştür. Bazıları da düşen oksijen değerleriyle birlikte hastalanmış bakteri ve mantarlarla kaplanmıştır. Şimdilerde ne adaların kumlarında ne deniz kalemi ne de kayalarda yumuşakça mercan görmek mümkün. Gorgonların bazılarının iskeletleri hala görülebilmekte diyor yardımcı doçent doktoru topçu. Fakat yine de umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini, yumuşak mercan verdiğiniz kalimlerin gerek gelebileceğine, gorgonların da belirli bir derinlikte olanlarının hala direnmekte olduğunu söylüyor. Ancak yitirilenlerin geri gelmelerinin çok uzun yıllar alacağını, onlara bu fırsatı tanımak ve yaşam alanlarını korumak gerektiğini vurguluyor kendisi. Umadım artık adalar etrafındaki bütün denizalt ortamlar tam anlamıyla korunsun. Saint Joseph Lisesi öğrencilerinin öğretmenleri Şükran Toy ile birlikte hayata geçirdikleri Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun da katılımıyla 8 Haziran Çarşamba günü açıldı. Sürdürülebilir ve ekolojik yaşam alanlarında duyulan ilgi ve ihtiyaç özellikle de geçtiğimiz birkaç senede dünyanın birçok yerinde ses getiren projelere önererek oldu. Şehirlerde büyüyen ve çocukluğunda doğayla iç içe olmanın tadına yeterince varamamış olan çocuklar, Günlük yaşantılarında, koşuşturmacılarında da doğaya ve yeşile kaçmaya vakit bulamamakta. Bununla birlikte kentleşme, modernleşme, her geçen gün artan tüketim talebi nedeniyle karbon ayak izi de doğaya salınmakta ve sar etkisini yarattığı iklim değişikliklerine insanlar neden olmaktı. 8 Haziranda kapılarını bütün gönüllerine açan Fenerbahçe Parkı topluluk bahçesinde bu anlayış değiştirilmeye çalışılıyor. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre İstanbul St. Joseph Fransız Lisesi'nden 5 öğrenci yani Defne Aksal, Alpbolluk, Defne Anlaş ve Serra Öztay ve Melis Severcan danışman öğretmenleri Şükran Toy ile beraber şehrin ortasında bir topluluk bahçesi oluşturduklar Fenerbahçe Parkı'nda 900 metrekarelik bir alana yayılan bu bahçede yakın çevrede oturan insanlar aynı amaç etrafında bir araya gelerek Topluluk bilincinin oluşmasını sağlayıp insanların yardımlaşarak doğal ürünler yetiştirmelerine olanak veriyor bu bahçe. Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle bahçenin ilk temelleri 26-27 Mart'ta atılmıştı. İkinci çalışmaları Nisan ayının son haftasında gerçekleştirdiği öğrenciler bahçedeki son hazırlıklar tamamlandıktan sonra Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt da katılımıyla bütün kapılarını açtı yöre sakinlerine. Şehre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20 adet hidroelektrik santral ve barajın olduğu Antalya'da özel şirketler aracılığıyla 29 yeni HES projesinin hayata geçirilmesi gündemde. Söz konusu projeler arasında daha önce ÇED olumlu raporları mahkemelerce iptal edilen projeler de var. Dünyanın en değerli sedir ağaçlarının bulunduğu bölgeye yapılması planlanan bu HES projeleriyle yaşanan doğa tahribatı artacak. Söz konusu projelere karşı çıkan Antalya-Sparta-Burdur Denizli Kaş Platformu yani kısaca A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz, kentin Akdeniz'de yaşayan bütün endemik bitkileri bünyesinde bulundurduğunu ifade etti. Kentin aynı zamanda Türkiye'nin en sıcak bölgesi olduğuna vurgu yapan Gündüz, canlıların suya ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden de derelerin özgür akması gerektiğini söyledi. Akdeniz bölgesinde tarım faaliyetlerinin son derece yoğun olduğu bir bölge olduğunu kaydeden Gündüz, derelerin kenarında tarım faaliyetleriyle uğraşan çiftçilerin suyunun önünün kesilmesi durumunda, tarım faaliyetlerinde verimsizleşme ve tarım ürünlerinde de hastalıklar meydana geleceğinin altını çizdi. Gündüz, derelerin önüne set çekilmesi halinde artacak nem oranının tarımsal faaliyetlerini etkileyeceğini ve mikroklima etkisiyle olumsuz şartların ortaya çıkacağını vurguladı. HES projelerine karşı verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Gündüz, daha önce yapılmak istenen proje sayısının 57 olduğunu ve köylülerle birlikte verdikleri mücadeleyle bu projelerin birçoğunu engellediklerini ve engellemeye de